Alhamdulillahi Rabbil Alemin ve sallallahu aleyhi ve sellem ve varik ala nebiyina Muhammedin ve aleyhi ve ashabihi ve men tebiyon um bi ihsanin ilahi ve meddina ma ba'd Bugün 7 Temmuz 2012 Cumartesi İbn Huseymi'nin tefsir usulüne giriş kitabında 6. dersteyiz Evet en son kaldığımız yer <gülüyor> Neresiydi? Kur'an'ın toplanması Evet Kur'an'ın yazılması ve toplanması. Şimdi biz bu kitaptan e, direkt okuyarak işlemeyeceğiz geçen derste olduğu gibi. Sebebi de şu, e, şimdi Şeyh İbni Seymin burada e, geniş bir şekilde anlatıyor. Biz zaten bu geniş şekilde anlattığını daha da genişleterek ne yapacağız, anlatacağız meseleyi. E, eğer kitaptan okursak ders gayet uzun sürer. Bu nedenle bu derse has olarak inşallah kitaptan almayacağız. Sadece İbni Hüseymin'in o verdiği konuyu biz genişletmiş haliyle size sunacağız inşallah. Evet. Konumuz kardeşler Kur'an'ın cem'i, cem edilmesi yani toplanması. Kur'an'ın toplanması meselesi. Şimdi öncelikle biz Allah Subhanahu ve Taala'nın sözüne baktığımızda Kur'an'ın korunmuş olduğunu görüyoruz kardeşler. Allah azze ve celle buyuruyor ki inna nahnu nezzalna zikra ve inna lehu lahafizun. Şüphe yok ki zikri yani Kur'an'ı biz indirdik ve hiç şüphesiz onu yine biz koruyacağız diyor Allah Subhanahu ve Taala. Allah'ın takdiridir ki kardeşler Allah Subhanahu ve teala yüce kitabının korunması için onun ezberlenmesini ümmete kolaylaştırmıştır. Ve onu yazıp tedvin edecek kimseler nasip etmiştir. Böylece o hem okunmak hem de yazılmak suretiyle, hem okunmak hem de yazılmak suretiyle kıyamete kadar ebedi kalmıştır. Şimdi bakın, çok Kur'an'da çok güzel bazı ifadeler var. Kur'an'ın, kıyamete kadar devam edeceğine dair hem yazılı hem de kitap olarak bu çok önemli şimdi biz bir grup ayete baktığımızda Kur'an'ın hem hafızalarda hem de satırlarda yani yazıda korunduğuna işaret edilmiş olduğunu görüyoruz buna yakından işaret eden ayetler Allah Teala'dan gelen bu kelamı Kur'an ve kitap olarak vasfeden ayetlerdir şimdi biz bazı ayetlere baktığımızda Kur'an'a ne diyor kardeşler Kur'an diyor doğru mu Yine Kur'an'a ne diyor aynı şekilde? Kitap diyor Bakın bu iki kelime çok e, içerisinde latife barındıran Bir kelimedir aslında Şimdi Kur'an'ın biz anlamına baktığımızda Tabir sayısı Türkçe mantıkla düşündüğümüzde Kur'an ne demek? Okunan şey demek Doğru mu? Kur'an okunan şey demek Kitap ne demek? Yazılı şey demek Şimdi Aleyhisselatu Vesselam'ın Döneminde kitap olarak toplanmamıştı Doğru mu? Bizim bildiğimiz böyle Mushaf çünkü ayetler inmeye Devam ediyordu. Doğru mu? Bakın. Kitap yazı ile mi alakalıdır? Ezberle mi alakalıdır? Asl itibariyle yazı ile alakalıdır. Okunan şey neyle alakalıdır? Yani Kur'an okunan şey neyle alakalıdır? Okunan şey hem yazı ile alakalıdır aynı şekilde hem de ezberdekini sunmakla alakalıdır. Neden? Çünkü Kur'an kitap haline getirilmediği halde Kur'an ne nedenilmiştir? Kur'an denilmiştir. Yani okunan şey aynı zamanda ne denilmiştir? Kitap denilmiştir yazılı şey. Bakın. İşte Allah kelamının Kur'an olarak yani okunan şey olarak ifade edilmesi onun ister hafızalarda olsun isterse de satırlarda olsun okunacağına işaret etmektedir. Kur'an'ın Kur'an diye isimlendirilmesi bize neyi işaret ediyor? Kur'an'ın ya satırlarda veya hafızalarda okunacağına delalet etmektedir. Etmektedir açık ve net bir şekilde tamam. Aynı şekilde Kur'an'ın kitap yani yazılı şey olarak ifade edilmesi ise onun yazılacağına ve Müslümanların onu kıyamete kadar okuyacağına, kitaptan yazılı olarak okuyacağına delalet etmektedir. Düşünün, Allah ayetler indiriyor değil mi, Kur'an indiriyor ve bu Kur'an kitap halinde değil daha, he? yani işte Ebu Bekir'le vesaire böyle mushab haline getirilmemiş onun dönemiyle ama buna rağmen ne diye isimlendiriliyor? kitap diye isimlendiriliyor. Bu çok ince bir noktadır. Çok hoş bir noktadır. Bu da alimler diyor ki bu da kitaplarda korunma altına alacağını işaret edin, etmektedir bu ayetler. Çünkü Müslümanlar diyelim ki aradan 1400 sene geçti. Bir bin sene daha geçti diyelim. Eğer ellerinde olacak bir kitap olmazsa Kuran e, hafızalarda da kalsa sadece Kuran okuyacaklar bakı, bakacaklar Allah Kuran'a kitap demiş hani nerede elimizde kitap? Anladık mı mantığı arkadaşlar? Bu çok önemlidir. İşte Kur'an'ın toplanması konusunu konusu da kaynağını bu iki isimden almak suretiyle oluşmaktadır. Hafızalarda toplanma ve satırlarda toplanma. Buraya kadar anladık değil mi? Şimdi bakın kardeşler öncelikle birinci bahsimiz olarak tabir sahihse Kur'an'ın hafızalarda toplanması meselesini ele alacağız kısaca. Ki bu çok önemlidir. Bakın Kuran Kur'an'ın asıl olarak korunması hafızalardadır. Yani asıl olan yazılı olması mıdır Kur'an'ın yoksa hafızalarda toplanması mıdır? Hafızalarda toplanmasıdır. Bunu aklınızda tutun bu çok önemli. İleride bazı işgal gibi e, görünen şeylere değindiğimizde bu bahsin önemi olacak arkadaşlar. Bakın diyoruz ki Kur'an'ın hafızalarda toplanması. Hafızalarda toplanmaya gelince bu Kur'an'ın Müslümanlar tarafından ezberlenmesinin kolaylaştırılmasıdır. Nitekim dünyanın dört bir yanında Müslümanların bu Kur'an'ı ezberden okuduklarını görmek mümkündür ki onlardan bir kısmı neredeyse hiç Arapça okuma ve yazma bilmemektedir. İşte bu başkasında bulamayacağın sadece Kur'an'a has bir özelliktir. Kur'an'ın hafızalarda korunması konusu gayet açıktır. Bu nedenle bu konunun fazla açıklanmaya ihtiyacı yoktur. Nitekim bir kısım ayetler bu meselenin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme dolayısıyla da bu yüce kitabı ondan alıp taşıyacak olan ümmetine kolaylaştırdığını açıkça ifade etmektedir. Bu ayetlerden bazıları şöyledir. Senukriuke fele tensa illa ma sha Allahu innehu ya'lamu'l-cehra ve ma yakhfa. Sana Kur'an'ı biz okutacağız ve asla unutmayacaksın. Bu neyle alakalı? Ezberle alakalı. Bakın bu ayet. Ancak Allah'ın dilediği bundan müstesnadır. Doğrusu açığı da gizliği de bilen odur. Ala suresi 6-7 Yine diğer bir ayette Resulüm onu yani vahyi çar almak için dilini kıpırdatma. Şüphesiz onu toplamak yani senin kalbine yerleştirmek ve onu okutmak bize aittir. O halde biz onu okuttuğumuz zaman sen onun okuyuşunu takip et. Sonra hiç sonra şüphen olmasın ki Onu açıklamak da bize aittir Bu da kıyamet suresi 16-19'a kadar Bu iki ayet neyi işarettir kardeşler? Kur'an'ın ezberine nedir? Yani hafızalarda Korunmasına, hafızalarda Ezber olarak kalmasına nedir? İşarettir Bakın Bukhari'nin senediyle Birlikte Said İbn Cubeyr'den e, İbn Abbas radıyallahu anh Şöyle dediğini rivayet etmiştir Bakın bu hadis güzel bir hadistir Meşhurdur da Bukhari'de bu hadis kardeşler Az önceki ayet var ya hani okuduk işte sen dilini tebbetme onu kalbinde biz toparlayacağız. Bakın bu olayın kısasını anlatıyor bu kaydaki rivayette. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem indirilen vahyi bir an önce ezberleyip unutmamak için sıkıntı çekerdi ki bundan dolayı çoğu zaman dudaklarını kımıldatırdı. i̇bn Abbas devamlı diyor ki işte bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dudaklarını nasıl kımıldatıyordu ise ben de size göstermek için öylece kımıldatıyorum dedi. Said İbni Cubeyr de Ben de İbn Abbas'tan dudaklarını nasıl kımıldattığını gördüysem Size göstermek için dudaklarımı öylece kımıldatıyorum dedi Ve dudaklarını hareket ettirdi Bunun üzerine Allah Teala La tuharrek bihi lisâneke li tâcele bih İnne aleyna cem'ahû ve Kur'âne Resulüm Onu çarçabuk almak için dilini kımıldatma Şüphesiz onu toplamak Yani senin kalbine yerleştirmek ve onu okutmak Bize aittir Bize aittir ayetlerini indirdi Yani onu Senin göğsünde hadis devam ediyor bakın Yani onu senin göğsünde toplamak bize aittir sonra sen onu okursun feiza qara'nahu fettebi' qur'ane o halde biz onu okuttuğumuz zaman sen de onun okunuşunu takip et yani sus hadis devam ediyor yani sus ona kulak ver thumma inna aleyna beyanehu sonra şüphen olmasın ki onu açıklamak da bize aittir sonra onu okumanı sağlamak bize aittir İşte bundan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cibril aleyhisselam kendisine geldiği zaman susup onu dinlerdi. Cibril gidince de getirmiş olduğu ayetleri o nasıl okumuşsa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de öyle okurdu. Bu hadiste neyi işaret kardeşler? Yine ezbere işaret. Bakın Allah Teala'nın kardeşler Müslüman kullarına Kur'an'ı ezberletmekten dolayı ecir takdir etmesi onlara olan nimetlerinden birisidir. Nitekim bu çok bu konuda pek çok hadis gelmiştir ki mesela biri şu şekildedir. İmam Ahmed senediyle birlikte zir o da Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma kanalıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Yuqalu li sahibi'l-Kur'an: "İkra fertaki ve rattil kemâ kunte tertil fi'd-dünya fe inne menzileteke 'inda Bakın kardeşler bu rivayet Ahmet'in Müsned'in de ayrıca Ebu Davut'ta vesaire mevcut bu rivayet. Diyor ki Kur'an ehline kıyamet günü şöyle denir. Oku ve cennete yüksel. Dünyada güzel ve tane tane okuduğun gibi şimdi de öylece oku. Çünkü senin cennetteki derecen en son okuyacağın ayetin olduğu yerdir. Bakın bütün bunlar neyi işaret? Kur'an'ın hafızalarda ezberlenmesinin din tarafından net bir şekilde beyan edildiği ve bunun Aynı zamanda büyük ecillerinin olduğuna işarettir. Şimdi bu hafızalarda toplanma meselesi ve dedik ki Kur'an'ın aslen korunması da hafızalarda toplanmasıyla alakalıdır. Asıl olan budur. Yani hafızadaki e, yerleşim, Kur'an'ın yerleşimi satırlardaki yerleşiminden çok daha nedir kardeşler? Önemlidir. Bakın şimdi ikinci bahsa geçiyoruz. Ki çok meşhur olan ve tartışılan ve ne olduğu e, birçok Müslümanlar tarafından karışık gelen mevzulardan birisi şudur kardeşler. İkinci bahsimizdir. Oraya giriş yapıyoruz. Bakın Kur'an'ın satırlarda toplanması. Şimdi Naslar ışığında kardeşler bu tarihi süreci biz ele alacağız. Naslar ışığında bu tarihi süreci ele alacağız. Yani Kur'an'ın toplanması. Sürecini ele alacağız. Bakın. Kur'an'ın satırlarda toplanması birkaç aşamadan geçmiştir ki alimler bu aşamaları üç kısmı ayırmışlardır. Bakın Kur'an'ın aşaması, satırlarda toplanma aşaması dikkat edin. Kaç aşamadan oluşmakta kardeşler? Üç aşamadan. Birinci aşama, birinci merhale, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dönemindeki toplama. İkinci aşama, Ebubekir radıyallahu an dönemindeki toplama. Üçüncü aşama da Osman radıyallahu an dönemindeki toplama. Bir kişi gelse dese ki Kur'an'ın aşamaları, toplanma aşamaları kaç kaçı kaç, e, kaç kısma ayrılmakta? Diyoruz ki iki kısma ayrılmakta. 1 Hafizalarda Toplanması, iki satırlarda toplanması. Satırlarda toplanması da kendi arasında kaça ayrılmakta? Üçe ayrılmakta. Resulullah döneminde satırlarda toplanması, Ebu Bekir döneminde satırlarda toplanması ve Osman döneminde satırlarda toplanması. Anladık mı? Şimdi bakın kardeşler bu aşamaların her birinin kendisine as, kendisine has belirli özellikleri ve hususiyetleri vardır. Bu aşamalar hakkındaki ayrıntılı bilgiyi bu konuda varit olan rivayetler aracılığıyla elde etmek mümkündür. Şimdi bu ayrıntılı bilgilere geçelim. Bakın kardeşler, dedik ki üç aşama, Resulullah dönemi, Ebu Bekir dönemi ve Osman dönemi. Bu üç aşamanın tamamıyla e, ne şekilde olduğu, ne şekilde gelişlediği birçok e, tarih kitabında, ondan sonra siyer kitabında ve hadis kitabında ele alınmakta. Ama bu konuda o kadar çok ihtilaf var ki, yani Ehl-i Sünnet ve Gayr-i Sünnet, Kur'an'ın toplanması meselesinde, yani Resulullah'ın dönemindeki toplanma nasıldı? Ebubekir dönemindeki toplanma nasıldı? Osman dönemindeki toplanma nasıldı? Bunların arasındaki farklar neydi? Osman'ın toplaması ile Ebubekir'in toplaması arasında ne gibi bir fark var? Muasir alimlerimiz, gayri i Muasir alimlerimiz. -i Sünnet, Gayr-i Sünnet. İslam'da ihtilafın en yoğun olduğu, en güçlü olduğu meselelerden bir tanesidir bu. Biz sadece burada kalbimizin mutmain olduğu, Tercihimizi burada size bahis olarak sunuyoruz kardeşler tamam. Şimdi bakın diyoruz ki hani az önce dedim ya bu aşamalar tarih kitaplarında, siyer kitaplarında vesaire, hadis kitaplarında, tefsir kitaplarında e, ayrıntılı bir şekilde yer almakta ve dağınık bir şekilde aynı zamanda yer almakta. Ancak bakın kardeşler eğer biz bu nasları yani bu süreci, tamamıyla sahih rivayetlere dayanarak ele aldığımızda ve bu sahih rivayetlerin içerisindeki cümleleri ve kelimeleri dikkatli tefekkür ettiğimizde Allah-u Alem en sağlıklı sonuca varacağız. O yüzden bu bağlamdan yola çıkarak siz de buna dikkat edip edeceksiniz ve bu aşamaları tek tek ele alacağız. Bakın birinci aşama Kur'an'ın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde toplanması. Birinci aşamamız bu. Evet. Şimdi Diyoruz ki kardeşler birinci aşama Kur'an'ın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde toplanması. Birinci aşamamız bu. Anlaşıldığı kadarıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'de olduğu dönemde Kur'an'ın tedvin edilmesi yani yazıya geçirilmesi konusunda bariz bir itina söz konusu değildi Mekke döneminde. Yani bariz bir itina yani önem gösterilmesi söz konusu değildi Kur'an'ın yazılarda toplanmasıyla alakalı. Tamam? Mekke döneminde. Çünkü bu konuda Zayıf bir iki rivayetin dışında tatmin edici bir bilgi bulunmamaktadır. Yani bakın Mekke döneminde de Kur'an'ın yazıya döküldüğü, aynı Medine döneminde olduğu gibi Kur'an'ın yazıldığı, işte hurma yapraklarına taşlara vesaire yazıldığı, deri bez parçalarına yazıldığı konusu konusuna e, dair biz pek e, bir nas Açıklayıcı bir bilgi yok elimizde. Sadece bunun hakkında bir iki zayıf rivayet var. O zaman bir insan gelse bize dese ki Mekke döneminde Kur'an aynı Medine dönemindeki gibi yazılmaya başlanmış mıydı? Diyoruz ki bakın rivayet açısından elimizde sahih bir rivayet. Allahu Alem net sahih olduğu ittifak edilmiş net bir rivayet yok. Bilakis bu konu hakkında zayıf rivayetler var. Ama bu Mekke'de hiç yazılmadığını hiç yazıldığını engeller mi? engellemez. O yüzden diyoruz ki Allahu alem. Bizim elimizde bu konu hakkında sayı rivayet yok. Ama yazıldığını engelleyen de rivayet yok. O yüzden biz diyoruz ki en fazla şunu desek herhalde orta yol olur. Diyoruz ki Allahu alem raci olan Mekke'de herhangi bir itina gösterilmemişti. Olsa da çok azdı. Çünkü eğer bu fazlaca olsaydı mutlaka bunun hakkında rivayetler gelirdi. Allahu alem asıl olan Mekke'de yazılmıyordu. Ancak yazılmışsa bile Bu Medine'ye nispeten gayet azdı yani yok denilecek kadar azdı. Ve diğer bir tabirle itina gösterilmiyordu. Anladık mı? O yüzden diyoruz ki çünkü yani Mekke'de yazılması konusunda sadece zayıf bir, bir iki rivayetin dışında tatmin edici bir bilgi bulunmamaktadır. Bu zayıf rivayetlerden birisi de şudur kardeşler. Ömer ibn-i Hattab radıyallahu anh'ın Müslüman oluşuyla ilgili bir rivayet var, bir kıssa var. Bu rivayete göre... Ee, Kendisi Taha suresinin baş tarafının yazılı olduğu bir sayfayı eline alıp okuyor Ömer radıyallahu Müslüman olduğunda Bu da neyi gösteriyor? Mekke döneminde biliyorsun Müslüman oluyor zaten Ne oluyor? Müslüman olduğu dönemde bakıyor Taha suresinin yazılı olduğu bir şey var elinde ve onu okuyor İşte bu hadis neyi gösteriyor? Demek ki Mekke döneminde de yazılmış Ama bu rivayet zayıf Anladık mı? Bu rivayet zayıf o yüzden dediğimiz gibi kardeşler bu konu hakkında yani Mekke'de yazıldığı hakkında sadece elimizde bir iki zayıf rivayetten başka bir şey yok. Evet peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bakın bu sürecin devamını anlatıyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret edip de idareyi eline alarak Müslüman toplumunu tanzim etmeye başladığında özen gösterdiği işlerden biri de Kur'an'ın yazılması olmuştur. Dolayısıyla kendisine Mekke'de nazil olan ayetleri yazdırmıştır. Ayrıca Medine'de kendisine bakın Mekke'de nazil olan ayetleri de yazdırmıştır. Anladık mı? Çok hoş bir latife var aslında burada. Evet, Mekke'de yazılmadı ama... Medine intikal edildiğinde Mekke'de olan ayetleri de ne yapmıştır? Yazdırmıştır. Ayrıca Medine'de kendisine Kur'an'dan bir şey nazil oldukça onları da yazıya dökmüştür. Böylece hem Mekke'de hem de Medine'de nazil olan Kur'an ayetlerini Allah'ın Cebrail aleyhisselamı emrettiği şekle göre bir araya getirmiş cem etmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'deyken meşhur katipleri vardı ki nazil olan Kur'an'ı yazdırmak üzere onları yanına çağırırdı aleyhisselatü vesselam. Bu katitler içinde en özeli kimdi? Zeyd İbni Sabit El Ensari radıyallahu anh'tı. vahid katibi Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh'tı. Zeyd radıyallahu an, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde mevcut olan yazı araçlarından bazılarını bize haber vermiştir. Yazı araçları. Bakın mesela Bukhari ve diğer hadisçilerin Ebu Bekir radıyallahu anh'ın Kur'an'ı toplaması hakkında naklettikleri hadiste bu konuya işaret etmektedir ki bu hadiste Zeyd radıyallahu anh şöyle demektedir. Diyor ki bakın Ebu Bekir diyor bana Kur'an'ı toplamayı emrettiğinde ben de diyor bunun üzerine ki o... Kıssaya geleceğiz, Ebu Bekir'in Kur'an'ı toplaması kıssasına geleceğiz. Zeyd o kıssadan bahsediyor, Ebu Bekir onu görevlendiriyor, Kur'an'ı topla biz bir araya getireceğiz. Diyor ki bunun üzerine ben hurma dallarının yaprakları kesilmiş düz kısımlarında, bez, deri parçalarında, düz ve ince beyaz taşlarda yazılı halde bulunan Kur'an'ı araştırıp toplamaya başladım. Bu rivayet bu kadar kardeşler. İşte bu da kardeşler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde Kur'an'ın tek bir mushafta toplanmış olmadığını, bakın Zeyd'in bu kıssası ne zaman? Hani diyor ya ben hurma dallarından, hurma yapraklarından vesaire taşlardan topladım. Ne zaman bu? Resulullah öldükten sonra. Kimin döneminde? Ebu Bekir döneminde onu emrettiği zaman. Bu da neyi gösteriyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde mushaf halinde bir arada değildi. Bunu gösteriyor. Ama neyi gösteriyor aynı zamanda? Resulullah döneminde hepsinin yazılı olduğunu gösteriyor. Ama dağınık halde parça parça hurma yapraklarında, deri parçalarında. Anladık mı? Bakın süreci tane tane yakalamamız lazım. Evet. Diyoruz ki bu da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde Kur'an'ın tek bir mushafta toplanmış olmadığını, aksine Zeyt radıyallahu anh'ın zikrettiği türden yazı malzemelerinde dağınık bir vaziyette bulunduğunu göstermektedir. Dağınık dağınık. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın yazılmasına çok büyük özen gösteriyordu kendisine Kur'an'dan bir şey nazil olduğu zaman vahiy katiplerinden birini çağırıyor ve ona yazdırıyordu. Nitekim rivayetlerde bu nitekim rivayetler de bunu göstermektedir. Mesela Bukhari senediyle birlikte Bera radiyallahu anh'tan şöyle rivayet etmiştir. La yestevi elkaidune minel mu'minin. Müminlerden oturanlarla malları ve canlarıyla Allah yolunda cihat edenler bir olmaz. Ayeti nazil olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd'i çağırdı. O da bu ayeti ne yaptı? Yazdı. Bakın demek ki kardeşler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dikkat edin. Bir Kur'an indiğinde sünneti neymiş? Bunu yazdırmasıymış. Demek ki kardeşler Kur'an-ı Kerim'in tamamı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yazdırılmış. Ve sahabeler de bunu yazmışlar. Bu rivayet buna delalet ediyor ve bundaki, bundan önce okuduğumuz rivayet de buna delalet ediyor. Zeyd ne diyordu? Ben diyor ne yaptım? Gittim onu. Ebu Bekir beni görevlendirdi. Gittim onu. Her yerden ne yaptım? Yazı araçlarını zikrediyor. Burma yaprakları vesaire topladım diyor. Tamam Evet. Şimdi bir mesele atıyoruz ortaya kardeşler. Resulullah bakın bu güzel bir meseledir aslında. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde Kur'an'ın niçin Kur'an'ın tamamı niçin bir mushafta toplanmadı? Birisi geldi. Bu olayı anlatıyorsunuz Kur'an'ın toplanma olayını anlatıyorsunuz. Ve geliyor size diyor ki: Neden Aleyhisselatu Vesselam'ın yaşadığı dönemde yani ölmeden Kur'an-ı Kerim'in tamamı bir mushafta toplanmadı? Madem ki Aleyhisselatu Vesselam yazmayı emrediyordu. Niçin yani emrediyordu, alıyor birisi oraya yazıyor, birisi buraya yazıyor, yazıyor zeytten alıyor, kopya çekiyor, gidiyor evinde bir kağıda yazıyor, herkes bir duvara yazıyor, oraya yazıyor, buraya yazıyor. Yani neden Aleyhisselatu Vesselam döneminde toplanmıyordu? Bakın alimler buna dair bir sürü sebep zikretmişlerdir. Her sebebe bir itiraz yöneltilebilir. Ancak biz özlü olarak diyoruz ki bakın kardeşler, e, bazı e, bu konuda zikredilen nedenlerden bazıları şu şekildedir kardeşler. Neden Resulullah döneminde toplanıyordu? Bir, buna ihtiyaç olmadığı gibi Kur'an-ı Kerim'in tamamının yazılı bir şekilde bir araya getirilmesi işlemini yapmayı gerektirecek bir durum da yoktu. Yani bunu gerektirecek bir durum yoktu. Delil ne? Bakın delil nedir? Resulullah döneminde bunu gerektirecek bir durumun olmadı. En basit delil ne biliyor musunuz? Eğer bunu gerektirecek bir durum olsaydı ne olurdu? Bunu yapmak vacip olurdu. Bu kadar basit. Bunu yapmaması aleyhissalatu vesselamın. Çünkü din tamamlanmıştır. Bütün maslahatlar din tarafından ve olmazsa olmaz maslahatlar özellikle din tarafından belirtilmiştir. İşte diyoruz ki buna ee, diyoruz ki bu. Musaf'ın bir araya getirilmesi işlemini yaptıracak, yapmayı gerektirecek bir durum yoktu. Zira o dönemde ümmetin buna ihtiyacı olsaydı, bunun yapılması gerekirdi. Çünkü ümmetin ihtiyaç duyduğu bir şeyin yapılmayıp terk edilmesi caiz değildir. Anladık mı? Bu birinci delik. Bakın kardeşler, devamen diyoruz ki, bakın, ümmetin o dönemdeki durumu incelendiğinde, yani o Resulullah dönemi durum, e, zamanı, incelendiğinde ve okur yazar olmayanların oranının oldukça fazla olduğu, bakın okur yazar olmayanların oranının oldukça fazla olduğu, okur yazar olanların sayısının da okur yazar olmayanlara oranla çok daha az olduğu göz önüne alındığında, kendi tarihlerini, önemli olaylarını, haberlerini, Ve buna benzer hususları muhafaza etmede ezberi esas alan bir ümmet içerisinde yazıya ihtiyaç olmadığı kendisinden anlaşılır. Bakın bu çok e, güzel ilmi bir talildir aslında. Bakın Araplar neyle meşhurdu kardeşler? Haberlerini, kendi önemli olaylarını, tarihlerini, soyunu, sopunu, nesep çok meşhurdur değil mi? Bunları e, ezberleyen. Ezberi esas alan bir ümmetti biliyorsunuz. Araplarda o dönemde ezbercilik çok meşhurdu. Şiirlerin ezberlenmesi, tarihlerin ezberlenmesi, neseplerin ezberlenmesi bu o kadar yaygın bir şekilde mevcuttu ki işte bu türlü haberleri her türlü önemli bilgiyi ezber ezbere dayalı olarak esas alan bir ümmetin buna ihtiyaç olmadığı hayli hayli anlaşılır diyor alimler tarafından. Düşünün yani haberlerini dahi ezberlemekte son derece gayret gösteren, önem ee, sarf eden bir topluluk din gibi önemli bir şey. Şirtten çıkmışlar, hidayet bulmuşlar ve Allah'ın kelamı kendi önlerinde bunu ezberlemek hayli hayli ne? bunlar için ortadadır. Dolayısıyla buradan Neden Kur'an'ın toplanmadığı da net bir şekilde anlaşılır? Anlatabiliyor muyum kardeşler? Evet bu birinci illet. Bakın ikincisi bu da güzel. Mushafa yazım işi ancak bitip tamamlanmış, son halini almış şeyler için geçerlidir. Bakın bir şey ne zaman yazılır? Son halini almışsa yazılır. Doğru mu kardeşler? Yani bitmiş, son halini Varmış bir şey, yani sen bir araştırma yapıyorsun, onu en son hale getirilsin, en son kitabı gelirsin, ne yaparsın? Ortaya koyarsın, doğru mu? Mesela bir yazarı düşünün, bir kitap yazıyor. Bu kitap daha tamamlanmamış, bir sürü bahisler daha, bir sürü bilgi ekleyecek, tamam? En son halini ne yapar? Kitap olarak getirdikten sonra bastırır, doğru mu? Şimdi aleyhissalatu vesselam dönemini düşünün. Daha vahiy inmeye devam ediyor. Bir ayet iniyor, Resulullah diyor ki bu ayeti şu iki ayet arasına koyun. Bazen diyor şunu, şu sureyi şuraya koyun, bunu buraya koyun, bunu öne alın, bunu bazen ayetler nesk oluyor, nasih var, mensuk var, ayetin tilaveti kalkıyor ortadan? Yani bu makul mudur? Resulullah döneminde bir araya getirilmesi Mustafa'nın. Anladık mı kardeşler? Bakın bunu ifade eden sözler olarak şunu söylüyoruz. Musafa yazım işi ancak bitip tamamlanmış, son halini almış şeyler için geçerlidir. Ne var ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde vahiy için durum böyle değildi. Zira bazen önce surenin bir kısmı nazil oluyor, daha sonra diğer bir kısmı nazil oluyordu. Böylece inenler, böylece sonra inenler, önce inenlere ekleniyordu. Aynı şekilde nazil olan bazı ayetler de daha sonra nesh ediliyor ve artık okunmuyordu. Dolayısıyla da Kur'an bir kitapta toplanmış olsaydı bu tür ekleme ve çıkarmalar oluyor ya, işte bu tür ekleme ve çıkarma işlemini yapmak çok zor olurdu. Ancak dağınık halde yazıldığında ve hafızalarda muhafaza edildiğinde bu tür zorluk söz konusu olmaz. Burada şuna dikkat edilmesi gerekir ki Kur'an'ın hıf, e, hıfzında yani korunmasında asıl olan nedir? Yazılı olması mıdır, ezberde bulunması mıdır? Dersin başında ne dedik? Ezberde olmasıdır. O yüzden diyoruz ki Kur'an'ın korunmasında asıl olan yazılı olanlar değil işitilen ve hafızada muhafaza edilenlerdir. Yazılı olanlar ise sadece okunanların daha iyi anlaşılması yani korunması içindi. Bu sebepledir ki Kur'an'ın dağınık da olsa yazıya geçirilmesine özen gösterilmesi başlı başına bir amaç değil, onun daha iyi zaptını yani korumasını ve hafızada bulunanların bekasını sağlamak içindir. Bakın Kur'an'ın kardeşler yazıya dökülmesindeki asıl sebep hafızalardakini teyit etmektir hafızalarda olanların bekasını yani devamiyetini sağlamaktır. Çünkü neden? Kişi bazen hafızasında olanından tereddüt ettiği zaman, şaşırdığı zaman en azından yazı olarak elinde bulunduğu kaynağı ne yapacaktır? Merci olarak ne yapacaktır? Dönecektir ona. O yüzden yazıdaki amaç, asıl amacı teyit etmektir. O da ne? Hafızalarda korunmasını teyit etmektir. Tamam? O yüzden diyoruz ki, Ee, bunun, içindir ki, bunun içindir ki sahabenin peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde ona müracaat sizin kendi yazdıklarını esas almaları söz konusu değildi. Bakın sahabenin kendi e, yazıları vardı değil mi? Kur'an'ı almışlardı yazmışlardı kendilerine has toplamışlardı hatta bazı sahabelerin kendilerine has neleri vardı? mushafları vardı o yüzden diyoruz ki bakın peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde sahabeler ona müracaat etmeksizin yani peygambere müracaat etmeksizin kendi yazdıklarını esas almıyorlardı zira herhangi bir ihtilaf anında peygamber sallallahu aleyhi ve selleme peygamber sallallahu aleyhi ve selleme okunana öncelik verilirdi Allah azze ve celle en iyisini bilir şimdi kardeşler birinci aşamayı anladık mı? Nedir bu aşama? Aleyhisselatü vesselam döneminde toplanması. Tamam, bu aşamayı anladık. Bu birinci aşama. Peki bu aşamanın, bu toplanma aşamasının en belirgin özellikleri nelerdir? Yani bu dönemde en belirgin özellikler ne oldu? Bizim anlattığımız çarşeve içerisinde en belirgin özellikler nelerdi? Bakın kardeşler. Kur'an çeşitli ya yazım Kuran çeşitli yazı malzemelerinde dağınık vaziyetteydi. İlk önce bunu anlattık. Bu bir özelliktir. O döneme hastır. Yani ilk aşamaya hastır. Neymiş ilk aşamadaki bir belirgin özellik? Kur'an-ı Kerim çeşitli yazı malzemelerinde dağınık bir halde bulunuyordu. Tamam bunu öğrendik. Yani işte hurma yaprakları değil mi? E, taşlar vesaire. İki, ikinci bariz özellik. Günümüzde okuduğumuz Kur'an'ın tamamı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döneminde yazılmıştı. Bunu da net bir şekilde bileceğiz. Bakın aslında deminden beri anlattığımız meselenin özünü madde halinde fıkhan veriyoruz. İkinci özellik neymiş? Bu yazılan her şey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde yazılı olarak mevcuttu. O dönemde yazılı olmayıp da daha sonra yazıya geçirilen hiçbir bölüm yoktu kardeşler. Tamam? Hiçbir bölüm yoktu. Birisi bunun delili nedir diyecek olursa ona cevabımız şudur kardeşler bunun delili böyle olmadığına dair bir delilin bulunmamasıdır yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde Kur'an'ın hepsi yazılıydı delili ne diye birisi derse biz de deriz ki yazılı olmadığına delil bulamadığımız bulamamamız yazılı olduğuna delildir neden? çünkü kardeşler Kur'an-ı Kerim gibi azim olan bir durumun Kur'an-ı Kerim gibi azim olan bir durumun Yazılı olması, yazılı olmamasına göre hayli hayli nedir? Asıldır. Bu en büyük delillerdendir. O yüzden diyoruz ki bunun delili, bunun böyle olmadığına dair bir delilin bulunmamasıdır. Zira hem akıl yönünden hem de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'ın yazımı konusundaki gayret ve titizliği yönünden düşünülecek olursa hangisi daha makuldür? Kur'an'ın tamamının onun önünde yazılı olması mı, olmaması mı? Tamam kardeşler ve bakın biz baktığımızda Bukhari'ye baktığımızda kardeşler Bukhari'de 4679, 4986 ve 4989 nolu rivayetlere baktığımızda da buna işaret vardır. Bu rivayeti okumayacağım çok uzun sürer diye. Bu, bu da kardeşler bu rivayetler de tamamıyla Kur'an-ı Kerim'de ne? Kur'an-ı Kerim'in yazılarda toplandığına delildir. Ve aynı zamanda diyoruz ki sahabenin tabir sahi ise biz dini anlayış ruhuna baktığımızda hatta dinin ümmete sunmuş olduğu ruha baktığımızda bunun yazılı olarak bulunmamasına delil yani yazılı olarak bulunmadığına bir delilin olmaması yazılı olarak var olduğuna delildir kardeşler. Çünkü Kur'an-ı Kerim gibi ihtimam gösterilen bir olay ki özellikle Resulullah tarafından da bunu net bir şekilde ortaya koymaktadır ki biz dersin başlarına döndüğümüzde zaten bunu ispatlayan nasları da söylemiştik. Kur'an-ı Kerim'in tamamının yazılı olduğunu söylemiştik. Evet. Ee, üçüncü bariz özellik yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde Kur'an'ın toplanmasına dair. Üçüncü bariz özellik şuydu. O toplamadı toplanmadaki bariz özellik şuydu. Bu dönemde yazılı olanlar içerisinde kardeşler tilaveti son mukabelede terk edilenler de bulunmaktadır. Bakın şimdi kardeşler. Şuraya dikkat edin, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahiy iniyordu, doğru mu? Sahabeler alıp bunu yazıyordu, vahiy katifleri bunu alıyordu, yazıyordu, Resulullah da zaten yazdırıyordu. Ama bu yazılanlar içerisinde mesela neskolanlar da oluyordu, doğru mu? Neskolanlar da oluyordu, mesela diyelim ki bir ayet indi, sahabe aldı o ayeti duydu, vahiy katiflerinden duydu, Resulullah'tan duydu, hemen aldı yazdı ve evinde bekletti bunu. Kendisine ayet, bir Kur'an-ı Kerim'den ayet, bundan daha mükemmel bir şey var mı? Ama ne oluyordu? Zaman geçiyordu, Bu ayetler nesk oluyordu ama sahabenin elinde kalmaya devam ediyor. Ve her de bilmiyor ayette de Her sahabe fakih değil. Hepsi nasih mensubu bilecek değil. Doğru mu? Dolayısıyla bu sahabelerin ellerinde bulunanların içerisinde ne vardı? Nesk olmayanlar da vardı. Biliyorsunuz Cebrail Aleyhisselam ile Nebis Aleyhisselam en son oturduğunda son mukabele diyoruz buna ne oldu? Resulullah en son cibil dedi ki işte Kur'an'ın en son hali budur. Nesk olanlar çıkarılmış tertip düzen tüm Kur'an'daki eklemeler çıkarmalar hepsi nasih mensuk vesaire hepsi son haline getirilmiş ve demiş ki işte Allah'ın kitabının kelamının en son hali budur bunun önüne koymuş tamam o yüzden diyoruz ki bu dönemde yazılı olanlar içerisinde Resulullah'ın o son mukabelesinde terk edilenler de vardı şimdi dağınık halde bulunuyor muydu Kur'an-ı Kerim dağınık halde bulunuyor doğru bu dağınık halde bulunanların içerisinde nesh olanlar da var mıydı vardı. Dolayısıyla bu aşamadaki farklılıkla birazdan geleceğimiz Ebubekir'in dönemindeki farklılık anlaşılıyor. Ebubekir döneminde en son Kur'an'ın en son hali vardı. Doğru mu? Ebubekir dönemindeki Kur'an'ın toplanması hangi hali barındırıyordu? Kur'an'ın son halini. Ama Resulullah dönemindeki toplanma ki o toplanma dağınık halde bulunuyordu. O dönemindeki toplanmada ne vardı? Kur'an'ın en son hali ve gay ve nesk olunmayanlar ilk hali vesaire hepsi neydi? Vardı. Anladık mı kardeşler? Evet. Bu ikinci, bu üçüncü bariz özellik çok önemli. O yüzden bunu aklımızda tutacağız. Kim tekrarlayacak bu üçüncü bariz özelliği? Üçüncü bariz özelliği kim tekrarlayacak? Evet. Peygamber sağ olsam efendimizin devrinde Ayetler hala inmeye devam ediyordu İlmeye devam ediyordu ama bu dedik ki yazılı olarak toplanmıştı tamamı vardı evet. Şimdi Ebu Bekir, dön Ebu Bekir radıyallahu anh da geldi Kur'an'ı topladı ama iki Musaf arasında topladı fark buydu İyi de dağınık halde Resulullah döneminde bulunan Kur'an-ı Kerim ile Ebu Bekir döneminde mushaf haline getirilmiş Kur'an-ı Kerim arasında ne fark vardı? Diyoruz ki Ebu Bekir döneminde toplanan Kur'an-ı Kerim son haliyleydi Son haliyleydi. Yani neskolmuşlar çıkarılmış, kıraata terk edilmiş, hepsi çıkarılmış, en son haline getirilmiş. Cebrail aleyhisselam demiş Kur'an bu. İşte Ebu Bekir sadece o kısımları toplattı o dağınık halden. Dağınık haldekileri toplayınca Ebu Bekir ne yaptı? Neskolanları almadı. En son terk edilmişlerin hiçbirisini ne yaptı kardeşler? Almadı. Sadece ne yaptı? En son halini aldı. Ama Resulullah döneminde dağınık haldeki hali, Hark <gülüyor> edilmeyenlerle birlikte vardı. Anladık mı? Evet. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz kardeşler. İkinci merhale Kur'an'ın Ebu Bekir radıyallahu an döneminde toplanması merhalesi. Bu konuda Zeyd ibn Sabit radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadis, Ebubekir radıyallahu anh döneminde Kuranın toplanması ile ilgili çoğu hususu açıklığa kavuşturmaktadır. Ki bu hadis, hadis imamları senet, ki bu hadisi hadis imamları senetleriyle birlikte Zeyd ibn Sabit radıyallahu anh'tan rivayet etmişlerdir. Bakın kardeşler, bu hadis tabir sahihse gerek Ebu Behir döneminde olsun gerek de Osman döneminde olsun Kur'an'ın toplanması meselesinde tabir sayısı konunun kalbini oluşturuyor o yüzden bu rivayeti okuyacağım ve lafızlarına çok iyi dikkat edeceksiniz ki bundan sonraki aşamaları en iyi şekilde anlayın çünkü tabir sayısı bütün aşamaların kalbi bu hadise dönüyor aslında ve bu hadisin lafızlarına çok iyi dikkat etmeniz gerekir bakın bu hadis şu şekilde kardeşler Bu hadisi rivayet edenlerden biri Bukhari'dir. Onun Zühri'ye dayandırdığı bu rivayette Zühri şöyle demiştir. Bana İbn-i Sabbak şöyle haber verdi. İbn-i Sabbak şöyle haber verdi. vahi vahiy katiplerinden biri olan Zeyd i̇bn Sabit el-Ensari şöyle dedi. Zeyd i̇bn Sabit vahi katiplerindendir şöyle dedi. Ebu Bekir Yemame'de şehit olanların ölümü haberini yollayıp beni çağırdı. Biliyorsunuz Yemame olayında. Kurrağlar ne? Hafızlardan birçoğu ne yaptı? Birçok hafız öldü. Hafızlardan birçoğu demeyeyim. Birçok hafız öldü diyeyim. Çünkü o ölenlerden sonra bile ölenlerin belki 10 katı vardı yine hafız. Bu da en çok yanlış bilinen olaylardan birisi. Evet. Vahi yazan katiplerden birisi olan Zeyd İbni Sabit El Ensari şöyle dedi. Ebu Bekir Yemame'de şehit olanların ölüm haberini yollayıp beni çağırdı. Ebu Bekir Zeyd İbni Sabit'i çağırıyor. Yanında Ömer de bulunuyordu. Ebu Bekir bana şunları söyledi. Ömer bana geldi ve Yemame günü pek çok insan öldürüldü. Ben harp meydanlarındaki şiddetli savaşlarda Kur'an hafızlarının öldürülmesinden, öldürülmelerinden bu sebeple de Kur'an'ın büyük bir kısmının zayi olup gitmesinden en endişe ediyorum. Ancak Kur'an'ı toplarsanız böyle bir şey olmaz. Dolayısıyla da ben senin muhakkak Kur'an'ı toplaman gerektiğini düşünüyorum dedi. Bunu kim diyor? Ömer, Ebu Bekir'e diyor. Ebu Bekir de Zeyd ibn-i anlatıyor Ömer'le arasındaki bu olayı. Ben de Ömer'e Ebu Bekir diyor. Ben de Ömer'e Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yapmadığı bir işi ben nasıl yaparım dedi. Ömer vallahi bu bu hayırlı bir iştir dedi. Ve bu konuda o kadar ısrar etti ki sonunda Allah bu işin bu iş için gönlüme ferahlık verdi ve Ömer'in düşüncesine benim de aklım yattı. Zeyd bin Sabit de şöyle dedi. Bu esnada Ömer Ebubekir'in yanında oturuyor ama bir şey söylemiyordu. Ebubekir devamla şöyle dedi sen genç ve akıllı bir adamsın Zeyt İbni sabit ediyor sen genç ve akıllı bir adamsın seni itham edeceğimiz herhangi bir kusurun da yok ayrıca sen Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahiy katipliği de yapıyorsun bu sebeple sen Kur'an'ı araştır ve onu bir araya topla vallahi eğer beni bu dağı taşımakla görevlendirmiş olsaydı bu bana vermiş olduğu Kur'an'ı toplama görevinden daha ağır gelmezdi diyor tabi bu çok azim bir görev bunun üzerine ben Siz ikiniz, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yapmadığı bir işi nasıl yaparsınız dedim. Ebu Bekir Allah'a yemin olsun ki bu hayırlı bir iştir dedi. Ben tekrar itiraz ettimse de nihayet Allah Ebu Bekir ve Ömer'in akıllarını yatırıp gönüllerini ferah kıldığı bu işe benim de aklımı yatırıp gönlümü ferah kıldı. Bunun üzerine de ben ben de kalkıp Kur'an'ı araştırmaya hem yazılı bulunduğu bezleri parçalarından kürek kemiklerinden ve hurma dallarından hem de insanların ezberinden bir araya topladım. Tövbe suresinden iki ayet ise Huzeyme el-Ensari'nin yanında buldum. Bu iki ayeti ondan başka kimsenin yanında yazılı halde bulmadım. O ayetler de şu. Andolsun size içinizden öyle bir Resul gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. Üstünüze çok düşkündür. Tövbe 128-129 Neticede içinde Kur'an'ın toplandığı bu sayfeler vefat edinceye kadar Ebu Bekir'in yanında kaldı. Buna da çok dikkat edin. Ebu Bekir'in yanında kaldı. Topladılar ya Ebu Bekir'in yanında. Vefat edinceye kadar bu topladıkları Musaf Ebu Bekir'in yanında kaldı. Ebu Bekir vefat edinceye kadar onun yanında kaldı. Sonra Ömer'in yanında kaldı. Bundan sonra da Ömer'in kızı Hafsa radıyallahu anha yanında kaldı. E, şeklinde hadis mevdis kardeşler. Bakın bu hadiste dikkat edin. Zeyr ibn Ensar ne diyor? Ben sonra diyor bu hadisleri şuradan şuradan kürek kemiklerinden vesaire topladım ve insanların ezberlerinden topladım. Bakın insanların ezberlerinden toplaması aynı şekilde Kur'an'ın e, Kur yazılarda olmadığı hepsinin yazılarda olmadığını kesinlikle göstermez. Ayrı ayrı şeyler. Çünkü neden? Bakın yazılı olan neyin teyididir dedik? Ezberde olanın teyididir. Aldı ikisini de karşılaştı. Yazılı olanla ezberde olanın hepsini karşılaştırdı. Ki kendi zaten hafızdı. Anlatabiliyor muyum? Bu kadar açık ve net bir mesele. Evet. Şimdi bakın Dediğimiz gibi kardeşler bu hadiste zikredilen çok geniş bir tavsilat var ve çok bu aşamayı en net bir şekilde anlatan bir rivayettir. Şimdi bu hadiste zikredilenleri şu şekilde özetleyelim kardeşler. Bakın şu şekilde özetleyelim. Şimdi hadisi okuduk baştan sona doğru mu? Şimdi bu hadisin uzundu bu hadis okuduk. Parça parça ele alıp hadisin lafızlarını parça parça ele alıp ne yapacağız? Fıkhını anlatacağız ve içerisinde olan ilmi meseleleri anlatacağız. Bakın. Hadisin bir kısmında ne geçiyordu? Diyordu ki, Ebu Bekir Yemame'de şehit olanların ölüm haberini yollayıp beni çağırdı. Zeyl öyle diyordu değil mi? Yanında Ömer de bulunuyordu. Ebu Bekir bana şunları söyledi. Ömer bana geldi ve Yemame günü pek çok insan öldürüldü. Ben harp meydanlarındaki şiddetli savaşlarda Kur'an hafızlarının öldürülmelerinden bu sebeple de Kur'an'ın büyük bir kısmın kısmının zayi, zayi olup Gitmesinden endişe ediyorum Ancak Kur'an'ı toplarsanız böyle bir şey olmaz Böyle demişti değil mi? Sonra nasıl devam etti? Dedi ki dolayısıyla da ben senin muhakkak Kur'an'ı toplaman gerektiğini düşünüyorum dedi Ben de Ömer'e Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yapmadığı bir şeyi ben nasıl yaparım dedim Ebu Bekir böyle demişti Ömer vallahi bu iş hayırlı bir iştir dedi Ve bu konuda o kadar ısrar etti ki sonunda Allah bu iş için gönlüme ferahlık verdi Ve Ömer'in düşüncesine benim de aklım yattı Bakın bu hadisin bir kısmıydı doğru mu? Şimdi buradan kardeşler hadisin bu kısmından Kur'an hafızlarının öldürülmelerinden kayna kaynaklanan endişenin Ebu Bekir radiyallahu anh'ın Kur'an'ı toplamasında kuvvetli bir etken olduğu anlaşılmaktadır. Ebu Bekir'in Kur'an'ı toplamasındaki en büyük etken neymiş en kuvvetli etkenlerden birisi? Hafızların, kurraların öldürülmesi. Bu da ellerinde mevcut olan yazılı Kur'an metinlerinin Kur'an'ın muhafazası için yeterli olmadığına işaret etmektedir. Çünkü bu metinler yani yazılı olan bu metinler derli toplu dağınık haldedir. Ayrıca Kur'an'ın muhafazasında asıl olan bu yazılı olanlar değil hafızalarda bulunup ezberde okunanlardır. Bu nedenle de sahabe bez, deri parçaları, kürek kemikleri, hurma dalları ve benzeri malzemelerde yazılı bulunanları ve insanların hafızalarında mevcut olanları ki bunlar satırlarda yazılı olanlardan daha önce ve daha çok idi bir araya getirmek suretiyle Kur'an'ı kayıt altına almaya karar verdiler. Burayı anlıyoruz tamam Bakın 2 Bu rivayetten anladığımız ikinci husus Zeyd'i Kur'an toplama görevine Ehil kılan özelliği anlıyoruz Bu hadisten kardeşler Yani Zeyd neden ehildi Ne gibi bir özelliği vardı Kur'an'a Kur'an'ı toplamada ehil olarak kabul edildi Ebu Bekir tarafından Bunu rivayette buluyoruz Bakın dikkat edin şimdi Rivayetin bir kısmında ne geçiyordu Diyordu ki Zeyd, Zeyd İbni Sabit şöyle dedi. Bu esnada em Ömer Ebu Bekir'in yanında oturuyor ama bir şey söylemiyordu. Ebu Bekir devamla şöyle dedi. Sen genç ve akıllı bir adamsın. Seni itham edeceğimiz herhangi bir kusurun da yok. Ayrıca sen Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahiy katipliği de yapıyordun. Bu sebeple sen Kur'an'ı araştır ve onu bir araya topla demişti rivayette doğru mu? Bakın. Rivayetin bu kısmında ne anlıyoruz kardeşler? Ebubekir Bekir radıyallahu anh, Zeyd ibn Sabit radıyallahu anh'ın bu görevi üstlenebilmesi için onu ayrıcalıklı kılan bedeni ve akli ve ilmi unsurları sıralamıştır bu hadiste. Doğru mu? Bedeni, akli ve ilmi unsurları ne yapmıştır özellikleri? Sıralamıştır burada. Biz buradan anlıyoruz ki Zeyd ibn Sabit'in Bu anlamda büyük bir özelliği var. Ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vahiy katipliğini yapmış olması da önemli yapmış olması da nedir? Önemli bir husustur. Evet bu hadiste anlayacağımız üçüncü husus kardeşler. Zeyd'in Kur'an'ı toplamada esas aldığı kaynakların ne olduğunu anlıyoruz. Yani Ebu Bekir ona emrettiğinde Zeyd Kur'an'ı toplamaya başladı ya e, toplarken bazı kaynakları esas almak zorunda. Çünkü toplayacak. Bakın bu hadisin neresinden anlıyoruz esas aldığı kaynakların ne olduğunu. Bakın şurasından anlıyoruz. Zek diyor ki bunun üzerine ben de kalkıp Kur'an'ı araştırmaya Hem yazılı bulunduğu bez deri parçalarından, kürek kemiklerinden ve hurma dallarından hem de insanların ezberlerinden bir araya topladım. Tövbe suresinden iki ayeti ise Huzeyme el ensarinin yanında buldum. Bu iki ayeti ondan başka kimsenin yanında yazılı bulmadım. O ayet de şudur. Andolsun size içinizden öyle bir Resul gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. Üzerinize, üstünüze çok düşkündür. Bakın. Bu toplanma işin belirgin özelliği nedir? Şimdi geçen toplanma işin, ilk toplanma işinin belirgin özelliklerini anlatmıştık. Doğru mu? Şimdi Ebu Bekir döneminde toplanmanın belirgin özelliği nelerdir? Bakın dikkat edin ki 3 aşama dedik ya, 3 aşamanın kendisine has özelliği var. Aralarında ne fark olduğunu anlayalım. Çünkü bazıları Resulullah ile Ebu Bekir dönemindeki farkın ne olduğunu bilmiyorlar. Bazıları da Ebu Bekir ile Ömer şey pardon Ebu Bekir ile Osman radıyallahu anh'ın arasındaki ne? E, toplama farkının ne olduğunu bu aşamaların arasındaki farkın ne olduğunu bilmiyorlar o yüzden buna dikkat edeceğiz o yüzden özellikleri sayıyoruz bakın şimdi de Ebu Bekir radıyallahu anh dönemindeki bu toplanma işinin belirgin özelliklerinin ne olduğuna geçelim bir bu toplamada amaç neymiş kardeşler? amacın ne olduğunu anlıyoruz Kur'an'ın dağınık halde bulunan yazılı metinleri bir hafta yani iki kapak arasında toplamakmış birinci öz özellik tamam. İki bu toplamanın sebebi neymiş sebebinin ne olduğunu anlıyoruz. Neydi sebebi? Kur'an hafızlarının savaş meydanlarında öldürülmeleri ve bu sebeple de Kur'an'ın büyük bir kısmının zayi olması endişesiydi. Bir araya getirilecek olan Kur'an e, bir, ar bir araya getirilecek olan da Kur'an olduğu sabit olandan başkası olmayacaktı. Bakın neymiş ikinci özellik yani ikinci sebep ne kurallar öldürüldü doğru mu ancak bakın birinci ile ikinci arasında çok ince bir fark var ikincide asıl kasıt neydi Kur'an olduğu sabit olanlar toplanacak sadece yani nesk olanlar toplanmayacak yani Zeyd buradan topladığında çok ince bir ayrıntı var kardeşler Zeyd bu dağınık halde ve bulunanları toplarken Zeyd radıyallahu anh, Kur an Kur'an'ın Tabir sayesinde günümüz Tabile kralı olduğu için ne yaptı? Nesx olanlar hangisi? Resulullah'ın Cibril Aleyhisselam'la son mukabelede ortaya koymuş olduğu Cibril'in o Kur'an tamamıyla hangisi? Bunu en iyi şekilde bildiği için getirin dedi. Hepiniz getirin ezberinizde. Hasfolunmayanlar mı var? Nesx olanlar mı var? Olmayanlar mı var? Sizin yazınızda nesx olanlar mı var? Olmayanlar mı var? Hiç umurunda değil. Ben hepsinin içinden ne yaparım çıkarım. Çünkü ben son halini biliyorum. Dolayısıyla Kur'an Ebu Bekir döneminde toplanmıştır ve son haliyle toplanmıştır. O yüzden şimdi soru gelecek gündeme. İyi de Osman ne yaptı o zaman? İşte o yüzden maalesef nasıl günümüzde bazı alimler var dünyanın kuytu yerlerinde. Bu belki biraz uç bir örnektir ama nice bazı alimler var bizim dünyada yaşayan. Çok meşhur olmamıştır. Bunun çeşitli sebepleri vardır ama allamedir. Çok var mesela. Suud'un bazı köylerinde, Pakistan'ın bazı Hindistan'ın bazı köylerinde ne muhaddisler ne mi müfessirler var. Ama işte dünyanın tabi sayısı cilvesindendir. Çok tanınmamıştır, çok bilinmemiştir. Bu da aslında bunlardan bir tanesidir biliyor musunuz kardeşler? Hep Kur'an'ın toplanması neyle meşhur olmuştur? Hep Osman'ın değil mi bir araya getirilmesi? Hep Osman'la meşhur olmuştur bu olay biliyorsunuz Kur'an'ın toplanması. Aslında en büyük şey kardeşler, en büyük şey ve en asıl şey Ebu Bekir dönemindeydi. Osman'ın yaptığı neydi biliyor musunuz sadece kardeşler? O Ebu Bekir'in yaptığını toplamaktı ve ufak tefek bazı işlemlerdi. Bütün asıl Ebu Bekir radıyallahu anh döneminde aslında. Çünkü Zeyd ibni Sabit radıyallahu anh'a görev verdi ve Kur'an'ın dedi ki bak... Ben seni görevlendiriyorum sahabelerin hafızalarından topla ama sahabelerin hafızalarında neler var? Neskolanlar var, olmayanlar var, kıraat farklılıkları var, neler var neler var. Yazılarda da aynı şekilde darmadağınım. Sen öyle bir topla ki son mukabele halini getir benim önüme koy. Çünkü Ebu Bekir de biliyor son mukabelesini bunlar Allim, Allame, Ömer de biliyor ama bunlar dağınık halde. Ve zaten Osman radıyallahu anh dönemindeki toplanmaya baktığımızda sahabeler birbirini, e, bazı kişiler neredeyse birbirini öldürmek üzereler. Çünkü neden kimlerin aklında nesk falanlar var, kimlerin aklında yok. O diyor ki ya sen Kur'an'da olmayan bir şey söylüyorsun. Ebru diyor olur mu? Kur'an-ı Kerim böyle. Zaten Osman radiyallahu Yallah, o yüzden ne yapıyor? İnsanları tek bir musaf halinde topluyor. Diyor ki bakın Ebu Bekir dönemindeki toplanan Kur'an bu. Ben bunu dağı, dağıtıyorum şehirlere çoğaltıp dağıtıyorum. Herkes ezberinde bulunanları şey yapsın, Neskol olup olmadıklarını anlamak için buna dönsün ve herkes evinde bulunanları, musafları deli parçalarının hepsini yakmasın. Ne yapıyor? Osman radıyallahu anh emrediyor kardeşler. Olay bundan ibaret. O yüzden bakın diyoruz ki bu toplama işinin belirgin özelliğinden birisi de şu. Kur'an sabit olduğu Kur'an'ın sabit olduğu son hali sadece toplanacaktır buradan bu toplanma işinden sorumlu olanın Zeyd radıyallahu anh olduğu anlaşılmaktadır ki o son mukabeleyi en iyi bilen sahabelerdendi yani Kur'an'ın son halini Cibril ile peygamberin ortaya koymuş olduğu son halini en iyi bilen sahabelerdendi bu toplanmadaki amacın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda okunan bütün Kur'an'ın toplanması değildi bu toplanmadaki amaç neydi? Resulullah döneminde okunan bütün Kur'an'ın toplanması değil bilakis neydi? En son okunan En son ortaya konan Kur'an'ın toplanmasıydı. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda okunan bütün Kur'an toplanacak olsaydı, tilaveti terk edilen ayetler de buna dahil olurdu. Tamam. Halbuki dahil mi? Dahil değil. Üçüncü özelliği kardeşler. Evet bu üçüncü özelliği girmeyelim. Çünkü bu... Ee, İlmi bir husus Kur'an'ın yazımı ile alakalı evet üçüncü aşamaya geçiyoruz bakın Kur'an'ın Osman radıyallahu an döneminde toplanması bu son aşamadır kardeşler Kur'an'ın Osman radıyallahu an zamanında toplanması bu aşama Kur'an'ın Müslümanlar nezdinde itimat edilen toplanma aşamalarının sonuncusudur Osman radıyallahu anın yaptığı şey az önce söylediğim gibi Ebu Bekir radıyallahu anın topladığı mushafı çoğaltmaktan ibaretti çünkü o bir tane mushaf kimin elindeydi? Ebu Bekir ölene kadar kaldı, doğru mu? Sonra kimin yanında kaldı? Ölene kadar Osman'ın yanında kaldı. He? Sonra ne oldu? E şey Ömer'in yanında kaldı. Ömer öldükten sonra kime verdi? Kızı Hafsa'ya verdi. Osman Radiyallahu Teala kızı Hafsa'dan aldı. Bakın dikkat edin. Dedi ki sen bize o musafı ver, biz çoğaltacağız sonra sana geri vereceğiz. Ha sonra ne yaptı Ömer? Her bütün musrafların yakılmasını emrettirdi. Eğer zaten o nın içerisinde seçme yapsaydı Osman hani neskedilenler bu neskedilmeyenler bu seçme yapsaydı zaten Hafsa'ya geri vermezdi biz ne anlıyoruz? Hafsa'nın yanındaki bulunan Kur'an'la Osman'ın çoğalttığı Kur'an arasında bir fark yok anladık mı? yani diğer bir tabirle Ebu Bekir dönemindeki Kur'an'la En son Osman'ın Kur'an'ın Kur arasındaki fark yok. Anladık mı? Sadece Osman radiyallahu anh hafzadan aldı, bunu çoğalttı, rivayetler var. Kimine göre 600-7'nin usta çok önemli değil. Bunu şehirlere dağıttı ve dedi ki bundan sonra kimin yanında ne varsa hepsi yakılsın emredildi ve bütün Kur'an'lar, deri parçaları, bez parçaları hepsi yakıldı, küreldü. Ve elinde sadece o 7 Kur'an kaldı ve ihtilaf ettiklerinde hani birisi sahabe geliyor diyor ki bu Kur'an'dan. Ebru diyor ki Kur'an'dan değil. Neden? Çünkü o nesk söylüyor. Ebru nesk var mı yok mu bilmiyor birbirine girip birbirini öldürülecekler neredeyse o hale geliyorlar ondan dolayı Osman radiyallahu anh bu amele girişiyor yoksa Kur'an'ın aslı var toplanmış halde Ebu Bekir'den Ebu Bekir tarafından gerçekleştirilmiştir bu. anladık mı kardeşler o yüzden diyoruz ki bu aşama Kur'an'ın Müslümanlar nezdinde itimat edilen toplanma aşamalarının sonuncusudur Osman radiyallahu anh yaptığı şey Ebu Bekir radiyallahu anh'ın topladığı musrafı çoğaltmaktan ibaretti Bunu da Müslümanların onları esas almaları için ve bu mushafların harfler, kelimeler ve cümleler yönünden Kur'an'a nispet edilen şeylerin doğru olup olmadığını bilebilecekleri bir ölçü olması için yapmıştı. Yani elinizde kaynak var. Kim ihtilaf ederse bu Kur'an'dandır değildir. Bu nesk olmuştur olmamıştır alın size kaynak. Size 7 tane 8 tane mushaf yapıyorum Osman alın buna dönün. Kim ihtilaf ettiğinde buna dönsün. Çünkü Kur'an'ın en son hali budur. Kim bundan eksilme arttığımı yaparsa o Kur'an'ın en son halinde Artma ve eksilme yapmıştır ve dolayısıyla küfre kadar bu insanı ne götürür? Evet o yüzden diyoruz ki e, cümle, e, kelimeler cümleler yönünden Kur'an'a nispet edilen şeylerin doğru olup olmadığını bilecekleri ölçülerden biri olması için bunu yapmıştır. Çünkü bazı kıraatlar bakın dikkat edin bu lafsa çünkü bazı kıraatlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden sahih olarak nakledilebilir ancak onlar son Kur'an'ın son mukabelesinde tilaveti terk edilmiş olabilir. Dolayısıyla da artık onlar okunmazlar. İnsanların bu konuda dayanacakları bir merci kaynak olmaksızın kendi hallerine bırakmaları, bırakılmaları doğru mudur kardeşler? Herkes ihtilaf ediyor. Hiç asıl Kur'an bu değildir. Asıl Kur'an budur şeklinde hiç ortaya koyma. Bırak herkes ihtilaf etsin İşte bu Kur'an'dandır dildir. Bu makul bir şey mi? Bilakis neredeyse birbirini öldüreceklerdi. Birazdan rivayet gelecek. Neredeyse birbirini öldüreceklerdi. Evet. Bakın size çok açık bir örnek vereyim. Elimizdeki Kur'an'da Leyl suresini okuduğunuzda Bakın bu lafsa çok dikkat edin Meselenin kalbini oluşturuyor Elimizdeki musafı açın Dünyadaki her ülkeden bir musaf toplayın Her ülke kendine göre musaf koymuştur Doğru mu? Yani e, bastırmıştır he? Hepsi aynıdır harf harfine Doğru mu? Bütün bu musafları toplayın Leyl suresini okuduğunuzda Bakın Leyl suresi 3. ayete geldiğimizde Nereye okuyacağız? 3. ayet nasıl? Ve ma halakal zekere vel unsadır Doğru mu? ve ma halqa'z zekere vel ensa. Ley'l surese 3. ayet budur. Bütün musaflara bakın. Ayetin anlamı nedir? Türkçe karşılığı. Dişiği de erkeği de yaratan na andolsun. Tamam? 3. ayet. Bakın. Bir hadis var bu uzun hadis. Hadisi okumayacağım. Bir uzun hadis. Sahabeler aralarında konuşuyorlar. Diyorlar ki sizin aranızda böyle böyle değerli sahabeler vardı. Onların okuması nasıldı? Kur'an'dan soruyorlar. Yani İbn Mesud size Leyl suresini nasıl okuyordu diyor. Birisi diğerine. Diyor ki İbn Mesud sizin bunlar en büyük neyinizdi? En büyük alimlerinizdi sahabe diyor. İbn Mesud bu Leyl suresini nasıl okuyordu? Bakın meselenin kalbine dikkat edin şimdi. Nasıl okuyordu? Ben de şöyle okuyordu dedim. "Velleyli izaa yaghşa ve'n-nahari izaa tecalla ve'z-zekri ve'l-unsâ. Halaka keremesiyo." <türüyor> ma haraka kelimesi yok. İbn-i Mesud öyle okuyordu. Demek ki bakın Kur'an'da okunanlar, telk edilenler, son mukabele dedik ya. Anladık mı? Bakın bu rivayet kardeşler Bukhari'deki rivayet. Türkçesi ne? Dişiye de erkeğe de hamdolsun diye Allah. Ama elimizdeki bulunan mushafta ne var? Dünyadaki bütün mushaflarda. dişiği de erkeği de yaratana hamdolsun. Demek ki ikisi de Kur'an'dan. Ki İbn-i Mesud kıraat alemiydi biliyorsunuz. Kıraatleri vardır. Hatta bugün bile onun kıraatlarından fıkıh anlayabiliyor. Çünkü kıraat haberi vahitle de gelse, Kur'an'da olmasa da istilal o? Bu tefsir kaydelerinden önemli bir kaydedir. Ona girmeyeceğim. Ancak demek ki i̇bn Mesud'un zamanında ne var? Mesela Kur'an'ın kıraatlerinden bir tanesi de neymiş? Ve zekeri vel unsa. Doğru mu? Ve zekeri vel unsa. Ama Kur'an'ı açın bakın. Ve zekeri vel unsa bulamazsınız. Ama i̇bn Mesud ok okumuş öyle. Neden? Çünkü son mukabelende eklemeler, çıkarmalar, cibril en son halini koydu Kur'an'a. Anladık mı? İşte bir Misavet düşünün. Demek ki bir sahabe, bir sahabeyi dinliyor namaz kılarken aklında okuyor. Diyor ki vel leyli iza yashaa ve'n nahari iza tecalla arkasından da yanlış yapana biz ne diyoruz? Ve ma khalaqa zekere Değil mi? Onu uyarmak için. O namazını şaşırır. O dersen namazı yanlış kıldın. O dersen sureyi yanlış kıldın. E bir der ki ya ma khalaqa kelimesi yok. Zaten bu hale düştü insanlar. Anladık mı? Çünkü herkes neskh olmuş halinin son muhbeleyi bilmiyor. Sahabeler dağılmış, dünyanın her yerine gitmişler. Anladık mı kardeşler? İşte bu tehlike görüldüğü için ne yapıldı? Kur'an Osman radıyallahu anh tarafından büyük bir hizmetle çoğaltıldı ve dağıtıldı. İşte diyoruz ki Osman radıyallahu anh çoğalttır, çoğalttırdığı mushafa bakıldığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden sahih olarak sabit olmuş olan bu kıraatin orada bulunmadığı görülmektedir. Böylece anlaşılmaktadır ki bu kıraat son mukabelede terk edilmiştir. Nedir? Şimdi... İbn Mesudi'nin Allah'ın o okuduğu ayet ve vel uns. Kur'an'a baktığımızda var mı? Yok. Yok. Bu neye delil? Demek ki son mukabelede orası çıkartılmış İbrahim tarafından. Yani Allah'ın bildirmesiyle. Orası o şekliyle kabul değil. Ne haliyle kabul görmüş ve me khalaqa vel uns. Yani Kur'an okuyan bir insan o şekilde okuyamaz. Evet. Peki Osman radıyallahu anı bu mushaf işinde ne yaptı? Bakın şunu da söyleyeyim. Hani dedik ya kardeşler Osman radıyallahu an neden bunu çoğalttı? O kıssayla alakalı hadisi de anlatayım ki meseleyi çok iyi anlayın. Bakın. Buhari senediyle birlikte İbn Şihab'tan o da Enes bin Malik'in e, radıyallahu an'ın şöyle dediğini anlattı. Ermenistan ve Azerbaycan'ın sizin memleketim. Ermenistan ve Azerbaycan'ın fethinde Şamlılarla, Irak Şamlılarla ve Iraklılarla birlikte savaşan Huzeyfe İbn El Yemen İnsanların Kur'an kıraatindeki ihtilaflarından dolayı endişelenmiş, herkes farklı farklı okuyor. Kimi ve zekeri vel kimi ve ma halaka zekeri bir sürü daha farklı şeyler var. Kimi neskolunu okuyor, kimi neskolmayan vesaire. Bu ihtilaflarından dolayı endişelenmiş ve Osman'ın yanına gelerek ona şöyle demiştir. Ey müminlerin emri. Bakın dikkat edin lafızlara, acayip lafızlar. Yahudilerle Hristiyanların kendi kitaplarında ihtilaf ettikleri gibi bu ümmet de Kur'an hakkında ihtilaf etmeden önce onların imdadına yetiş bir önlem al. dedi. Bunun üzerine Osman Hafsa'ya haber gönderip anlattı ki Hafsa'ya haber gönderip Ömer'in kızı radıyallahu anha bize Kur'an'ın yazılı olduğu sahipleri gönder de biz de oradakileri çoğaltıp Mushaflara nakledelim. Sonra o sayfeleri sana tekrar iade eder. Çünkü arasında hiçbir fark yok. Anlatabiliyor muyum? O çoğaltıp Osman ne yapacaktı diğerlerini yaktıracaktı ama onu yaptırmıyor. bak sana diyor sana iade ederiz çünkü Kur'an'ın aslını naklediyor sana iade ederiz dedi. Bunun üzerine hafsa. o yüzden bakın hadislerin lafızlarına çok dikkat edilmediği için ümmette büyük ihtilaflar olmuş Osmanlı Ömer'in şey Osmanlı ve Ebu Bekir arasındaki fark ne, Ebu Bekir ve Resulullah dönemindeki fark ne bunlar lafızlar rivayetler çok ilmi bir şekilde şey çok ince bir şekilde tefekkür edilmemesinden kaynaklanıyor kardeşler. Bakın burada ne diyor? Osman Hafsa'ya haber gönderip bize Kur'an'ın yazılı olduğu sayfeleri gönder de biz de oradakileri çoğaltıp musaflara nakledelim. Sonra o sayfeleri sana tekrar iade ederiz dedi. Bunun üzerine Hafsa yanında e, muhafaza ettiği sayfeleri Osman'a gönderdi. Osman da Zeyd İbni Sabit, Abdullah İbni Zubeyr, Said İbni El As ve Abdurrahman İbni El Haris İbni Hişam'a emir verdi. Onlar da bu asıl nuskayı çoğaltıp musaflara naklettiler. Osman bu e, bu kuruldaki Kureyşli olan üç kişiye hitaben şöyle dedi. Sizler Zeyd i̇bn Sabit ile Kur'an'da bakın bu lafızlara dikkat edin. Kurul topluyor değil mi 4 kişi? He? Diyor ki siz alın şimdi bunları alın size Musaf. Ebu Bekir döneminden Hafsa'dan aldım. Alın bu Musaf'a bakın ne yapın? Çoğaltın. Çoğaltın. Ancak bakın kardeşler Musaf'a yazım işi iştahadidir. Kimi yuvarlak TL yazar, kimi açık TL yazar. Çünkü Kur'an'ın aslı bakın dersin en başına dönün. Çok ilmi bir nokta var. Dersin en başında ben ne dedim? Kur'an'ın toplamasında asıl olan ezber midir? yazılımadır, Ezberdir. O yüzden sen yazıyalığa baksan e, yuvarlak T ile mi yazacağım, Açık T ile mi yazacağım, Bu içtihadidir. Çünkü T kelimesi ağızdan çıkan bir şeydir. E kimine göre bu yuvarlaktır? Kimine göre bu? Açık T'dir. Anlatabiliyor muyum? Bu içtihadidir. Yazım işi sonradan çok daha fazla ne oldu? Geliş, genişleri üzerinde birçok farklılıklar uygulandı vesaire. Anlatabiliyor muyum? O yüzden Resulullah diyor ki şey, Osman diyor ki bakın siz dört kişisiniz. Kimsiniz? Zeyd ibn Sabit. Başka işte Abdülsahid bin As Vesaire dört kişi Diyor ki siz aranızda Yazıda ihtilaf ettiğinizde Ne yapın? Zeyd sen diğer üçüne Uyu çünkü diğer üçü Kureyşli sen Kureyşli Değilsin tamam Kureyşin dili mahreci üzere dili Üzere yazın diyorlar buna tamam Bakın ne gibi Şimdi biz bazı rivayetlere Baktığımızda Kur'an'da tabut kelimesi Tamam kapalı t de Yazılabiliyor açık t de yazılabiliyor bu İktadi mevzudur kardeşler Çünkü Kur'an'ın aslı nedir? Hafızalarda bulunan. Sahabeler şimdi duyuyor Resulullah'tan. Resulullah tabut diyor. T. Bir sahabe gidiyor yuvarlak t yazıyor. Bir sahabe diyor açık t yazıyor. Resulullah demedi ki bu yuvarlak t'dir açık t'dir. He? Dolayısıyla kim yuvarlak t ile yazıyor bunu? Kim açık t ile yazıyor? Diyor ki şimdi Kureyşlere göre ya o açık t'dir ya yuvarlak t'dir. Her kabileye göre o bellidir hangi t olduğu ama. O da ayrı bir konu. O yüzden diyor ki Zeyd. Kur'an asıl olarak Kureyşlerin dili üzerine indirilmiştir. Bu üçü Kureyşlidir. Sen Kureyşli Kurey o harf nasıl şekil olarak bakın şekil olarak nasıl yazılacak ihtilaf ettiğinizde Zeyd sen o üçüne uy. Çünkü Kur'an Kureyş dili üzere inmiştir. Bu üçü de Kureyşlidir. Yani bu Elif'in şekli nasıl olacak? B'nin şekli nasıl olacak? Biliyorsunuz yazılım şekli farklıdır. Hala bile Mustafa'a baktığımızda çok farklı mesela harfleri farklı farklı şeye sokarlar değil mi? Kalıplara sokarlar. Orada ihtilaf ettiğinizde Kureyş'e dönün. Çünkü Kur'an onun üzerine inmiştir. Anladık mı kardeşler? Bu olay da bu. Peki Şimdi birinci sebep, bu toplanmanın sebebi ne? En son Osmanlı diyaland dönemindeki toplanmanın sebebi ne? Çok basit kardeşler. Nedir biliyor musunuz? İnsanların birbirine girmesi. Az önce de söylediğim gibi, değil mi? Kurallar arasında bile ihtilaf vardı. Bu ihtilafa dair bir örnek zikrettik mesela İbn Mesud veya Khaled Zekeraval Unsa, ayet böyle, kimi Zekeraval Unsa diye okuyor. Demek ki sebep neymiş Osman radıyallahu anh dönemindeki? Aralarında ihtilaf çıkmış insanların. Birinin Kur'an'dan dediği biri demiyor. Tamam Evet bu birinci sebep. Bu toplanma işindeki amaç ney kardeşler? Dedi ki birincisini söyledik. İkinci amaç ne? Bu mushafların, bakın Ebu Bekir dönemindeki o mushafların ne yapılması? Çoğalması ve insanların merci olarak ne yapması? merci olarak kendilerine dönen mushaflar olması yani her ülkeye artık bunun dağılması ki çünkü adam ülkeden nasıl gelecek her şaşıran şey mi gelecek yani Medine'ye mi gelecek yani bu Kur'an'dan mı değil mi bunun sonu gelir mi fitnenin önüne geçemezsin. İkinci sebep de bu tamam kardeşler evet en son bunları da anladık ve daha birçok bakın es-zirahat-an-mustakim kimi bunu ziraat-zirahat bir sürü yazın farklılıkları var Evet bunların da hiçbirisine girmiyorum. Yani çok daha söylenecek şeyler var ama meselenin özünü inşallah ben size e, verdim. En son halif şu kardeşler. E, Ebu Bekir radıyallahu an döneminde olan o mushafları Osman radıyallahu an çoğalttıktan sonra ne oldu kardeşler? Osman radıyallahu an, Osman radıyallahu an emretti. O bütün mushaflar az önce okuduğum rivayetin devamında da bu var. Ne yaptı? Osman radıyallahu an? emretti. Bütün mushaflar ne oldu? Bütün mushaflar Ee, yakıldı bu zorunlu kılındı artık o yüzden diyoruz ki bu zorunlu kılınma meselesi son derece önemlidir Zira bu Kur'an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin okuduğu onun döneminde yazılan son mukabeleye uygun olan Ebu Bekir radıyallahu anh'ın bir mushaftaki iki kapak arasında toplandığı, topladığı sonra da Osman radıyallahu anh seçtiği kurulun çoğattığı Kur'an idi. Onun dışındakiler ise son mukabelede terk edilen ve artık okunmayan ayetlerden ibaretti. Bunlardan bir kısmı hatırı sayılır bir grup ayettir ki sahabe onların peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde okuduğunu ve bu son toplanma ile ortaya konan zorunluluğa kadar da okunmaya devam ettiğini nakletmişlerdir. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme nazil olan ayetler içerisinde terk edilen yani neskedilenler ve her bir neskedilenler her bir sahabiye ulaşmış değildi. Dolayısıyla da bazıları bu ayetleri muhafaza etmeye devam ediyordu. Hala evinde tap, evinde saklıyor. Neskedilen ayetleri bilmediği için evinde saklıyor ve diyor bu da Kur'an'da. Evet bu da büyük bir önem arz etmektedir. Bu zorunluluk işte Osman radiyallahu anh'ın bu zorunluluğu neydi o zorunluluk? Bundan sonra bundan başka Kur'an yoktur. Herkes namazında da bunu okuyacak. Başkasına naklederken sadece bunun içerisinde okuyacak diye zorunluluk koyuyor ortaya. İşte bu zorunluluk ihtilafları kesecek kesin bir çözüm olacaktı. Çünkü artık kaynak aynıydı. Mesela bir Şamlı bir de Iraklı çıkıp her biri de kıraati hususunda ihtilaf etseydi bunun çözümü ne olacaktı? Osman radiyallahu anh'ın şehirlere göndermektedir lerde onusaf olacaktı ve onus hafa onus kaya müracaat edeceklerdi ve böylelikle herkes sahih olan son Kur'an'ın ne olduğunu, son halinin ne olduğunu bileceklerdi ve aralarında ihtilaf kalmayacaktı. Evet vallahu alem. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin validi ve ashabı ecmaîn.